Günaydın. Haftanın ilk gününde Change.org'da başlatılan vatandaş hareketleriyle yine beraberiz. İlk haberimiz için Bursa'dayız. Kampanyayı başlatan Ceyhun İrgil, Bursa halkına sesleniyor. Bursa için yapılan logonun değişmesini talep eden Ceyhun diyor ki, Bursa için yeni bir logo yapılacaksa toplumun tüm kesimlerinin ortak kararı ile olmalıdır. Bursa logosu yanında Bursa yazmasa bile Bursa'yı çağrıştırmalıdır. İstanbul logolarının kötü bir kopyası olmamalıdır, diyor Ceyhun. Çankırı'dan bir haberle devam ediyoruz. Şimdi kampanyayı başlatan İzzet Emre Demir'in muhatabı Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi. Okulda Wi-Fi internet bağlantısı olmasını talep eden İzzet diyor ki, okulumuzda kablosuz internet bağlantısı olmadığı için akıllı tahtayla yapılan derslere tabletlerimizle eşlik edemiyoruz. Dolayısıyla tabletlerimizden yeterince yararlanamıyoruz. Her okulda olması gerektiği gibi okulumuzda da Wi-Fi olmalı. Ayrıca okul yurdunda kalan arkadaşlarımızın da buna ihtiyacı var diyor kablosuz internet istiyor Fen Sıradaki haberimiz bir kampanyadan çok istatistiksel bir çalışma gibi Vegan ve Vejeteryanlar Derneği başlatmış. Türkiye'de kaç vegan ve vejeteryan yaşıyor sorusunun cevabını arıyor. Dernek diyor ki dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardır vejeteryan ve vegan nüfusu ile ilgili bir takım istatistikler yapılıyor. Ancak ülkemizde söz konusu kavramların henüz yeni yeni yerini buluyor olması sebebiyle bugüne dek böyle bir çalışma yapılmadı. Türkiye Vegan ve Vejeteryanler Derneği olarak her türlü toplumsal sorunun çözümünde başvurduğumuz imza kampanyalarına bu defa İstatistiki bir konuda başvuralım istedik. Siz de vegan ya da vejeteryansanız lütfen bu istatistiğe katılmak için imzalayın. İmza sonunda sizin için neden önemli sorusuna hangi tür vejeteryan olduğunuzu da yazmanızı rica ediyoruz. Çalışmamıza katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz diyor Vegan ve Vejeteryanlar Derneği. Konya'dan bir haberle devam edelim şimdi de. Başlatan Samet Hüseyinoğulları ve muhatapları ise Selçuk Üniversitesi Rektörü Kerem Pulgat ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Muzaffer Şeker. Talebini şöyle ifade ediyor. Öğrencileriniz olarak formasyon sayılarının arttırılmasını ve açık öğretim fakültesi öğrencilerinin bu sıralamaya sokulmamasını istiyoruz. Öğrencinize sahip çıkın sözleriyle diye getirmiş Samet. Yıllardır ülkemizde fen edebiyat fakültesi mezunlarının formasyon sebebiyle hakları yenildi. Buna bir dur demek için gel sen de bir imza ver hiçbirimizin geleceği, potansiyel işsizi olmayalım, hepimizin eğitimi aldığımız mesleği yapalım diyor Samet. Kampanya geçtiğimiz gün muhatabı Rektör Kerem Pulgat tarafından yanıtlandı, Change.org üzerinden bir açıklama yaptı kendisi. Şöyle diyor, yüksek öğretim kurulu üniversitelere verecek formasyon kontenjanını belirlerken öncelikle talep eden üniversitenin bünyesindeki eğitim bilimleri öğretim üyesi kadrosunun sayısına dikkate ediyor bu pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslarda belirtiliyor. Bildiğiniz üzere Selçuk Üniversitesi bünyesinde eğitim fakültesi yoktur. Buna rağmen son dönemde Mayıs-Haziran YÖK formasyon talep formu için YÖK'ten talep ettiğimiz 1200 kontenjan yerine üniversitemiz eğitim bilimleri alanında sınırlı sayıda öğretim üyesine sahip olmasına rağmen Selçuk Üniversitesi'ne 300 kişilik kontenjan tanımıştır. Diğer bir konu olan açık öğretim fakültesi öğrencilerinin sırlamaya sokulmadığı bilgisi, Tamamen yanlıştır. Açık öğretim fakültesi öğrencileri de diğer öğrenciler gibi sıralamaya dahil olmaktadır. Üniversitemizin 5.000'in üzerindeki 4. sınıf öğrencilerinin formasyon talepleri göz önünde bulundurularak üniversitemizin son sınıf öğrencilerine toplam kontenjanın %75 yani 225 kişi ayrılmıştır. Kalan %25'lik yani 75 kişilik kısım lisans mezunlarına ayrılmıştır. Bu %25'lik dilimi açık öğretim mezunları da dahildir. Bu açıklamanın üzerine kampanyacı Samet Hüseyinoğulları şöyle bir cevap vermiş bu açıklamaya. Diyor ki kendisi Selçuk Üniversitesi'nde eğitim fakültesi bulunmaması ve nitelikli pedagogik formasyon eğitimi verecek eğitmen bulunmaması biz öğrencilerin değil bizzat Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Selçuk Üniversitesi'nin ayıbıdır. Bu ayıp ki 5000 son sınıf öğrencisi olmasına karşın 300 gibi cüzi bir miktar formasyonu boyun eğmesi de bir ayıp. Burada suçlu rektör veya yardımcıları değil. Bizzat yükseköğretim kurumu. Ancak ne olursa olsun öğrencilerine sahip çıkmayan bir üniversite havası emin olun tüm Selçuk Üniversitesi öğrencilerinde hakimdir. Diğer bir konu olan açıköğretim fakültesi öğrencilerinin formasyon sıralamasına alınmayışının tam bir yanlış olması herkesin malumatıdır. Sorun oluşturulan imza kampanyasının içeriğini bile anlamadan direkt bir savunmaya geçilmesidir. Öğrencilerinizin sizden isteği açıköğretim fakültesi öğrencilerinin örgün öğretim öğrencileriyle aynı kefeye konmamasıdır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinden önce Konya'da örgün bir şekilde okuyan son sınıf öğrencilerine formasyon hakkı tanınmalıdır. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Güzide Yönetim Kurulu'nun ve rektörünün inanılmaz düşük bir puanla yerleşip kolay sınavlarla yüksek ortalamalar yapan sözde öğrenciler olan Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin yıllardır evlerinden uzakta devam zorunluluğu ile okumakta olan ağır dersler ve sınavlarla mücadele eden örgün öğrencilerle aynı kefeye konulmayacağını bildiklerini varsayıyor. Ve tüm öğrenciler adına sizden rica ediyorum, öğrencinize sahip çıkın, sözleriyle yanıtlamış Zahmet bu kampanyayı. Ve günün son haberi İstanbul'dan. Muhatabı İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Bölüm Başkanlığı olan kampanya Mehmet Duman tarafından başlatılmış. Hüseyin Mercan'ın işe iade mahkeme kararının uygulanmasını talep eden Mehmet diyor ki, Bizler kampanyada imzaları bulunan çeşitli dönemlerde bölümümüzden mezun olmuş meslektaşlar olarak, Bölümümüzde görev yapmakta olan meslektaşımızın geçtiğimiz yıl, doktorasını tamamlayarak 33A kadrosuna başvurduğunu ve başvurusunun bölüm kurulunca oy birliğiyle kabul edildiğini, ancak üniversite yönetimince işine son verildiğini gerek çeşitli basın organlarından gerekse sosyal medya üzerinden izliyoruz. İşe iade ve 33A kadrosuna geçiş istemiyle açılan davanın meslektaşımız lehine sonuçlandığını ve kararın rektörlüğüne tebliğ edildiğini ancak gerek İTÜ Rektörlüğü'nün gerekse İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı tarafından mahkeme kararına uygun hareket edilmediğini ve hukuksuz uygulama sonucunda meslektaşımızın İTÜ Rektörlüğü önünde oturma eylemine başladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bizlere mesleğimizi öğreten ve kamu yararına mühendislik bilinci aşılayan siz değerli öğretim elemanlarının öncelikle öğrenciniz ve meslektaşınız olarak bilimsel ve mesleki yeterliliği konusunda karar alarak 33A kadrosuna geçişine uygun gördüğünüz bir çalışma arkadaşınızın Yaşanan süreçte yanında olduğuna inanmaktayız. Geleneğinin geleceğine ışık tuttuğuna inandığımız İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mezunları olarak üniversitemizi farklı kılan bu geleneği hem kişisel hem de meslek hayatımıza yansıtmaya çalışan bizler, yaşanmakta olan süreci sizlerden aldığımız İTÜ geleneği ve anlayışıyla bağdaşlamadığımızı belirtmeliyiz. Hem meslektaşımızın özelinde, hem de son dönemde İTÜ'de yaşananlar konusunda İTÜ Geomatik Mühendisi Bölümü mezunları ailesi olarak sizlerin yürüttüğü çalışmalar konusunda bizleri de bilgilendirmenizi rica eder, değerli meslektaşımızın yanında olduğunu bildiririz, diyor Mehmet bu açmış olduğu kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Esen kalın.